Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün Doğu Yücel konuğumuz Doğu ile iki program yapacağız bu ilk programımız hoş geldin Hoş bulduk Doğu Yücel 15 Nisan 1977'de İstanbul'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İzmir'de geçti. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı. 1997'de Gençlik Kitabevi Öykü Yarışması'nda, 1999'da Nostroma Kısa Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nda başarı ödülleri kazandı. 2001'de "Düşler, Kabuslar ve Gelecek Masalları" isimli hikaye kitabı, 2003'te ise "Hayalet Kitap" isimli romanı yayımlandı. 2004'te "Okul", 2006'da Küçük Kıyamet filmlerinin senaryolarına imza atan yazarın son romanı "Var Olmayanlar" 2011'de çıktı. Kar izleri örttü ve sanatçı öyküler gibi derlemelerde öyküleri yayımlanan Doğu Yücel, çeşitli yayınlardaki müzik yayınlarıyla da tanınıyor. Güneş Hız yazarın Dördünün Dördüncü kitabı. kitabı ve 2014 yılında yayınlandı. Son olarak da Kutlukan Kutlu ve Aslı Tohumcu tarafından hazırlanan Güç Oburları Derlemesine Hayatımın Rolü adlı hikayesiyle katıldı. Şimdi benim okuduğumda ilk dikkatimi çeken şey oldu. Çok anlamlılık kitaplardaki zaten hayal kelimesi başladı. Neredeyse şey bütün kitaplarda başat bir unsur olarak sürekli dönüş dolaşıyor. İşte hayalet kitap mesela hayal, hayalet, hayalet evet. ya da işte bu kitabın diğer kahramanı kad kadın Güldem, Güldem Hı -hı. ve hani korkuluk, hem korku Hı -hı. ve korkuluk. Bu yani çok anlamlılık e, önemli mi gerçekten? Karakter isimlerini e, seçerken titiz davranmaya çalışıyorum. O yüzden genelde de ilk yazarken isimleri sallarım. <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü çok, çok o, e, oyalanmama sebep olur e, karakter isimlerini seçmek. Hayalet kitapta da öyle oldu. İşte Güldem, Güldem karakteri Gül ve Demin birleşmesinde onun bir anlamı <gülüyor> açıklanıyor sonra. Gökalp. <gülüyor> Hı -hı. Mesela bunu daha sonra bir okurum keşfetti. Kalp kelimesi içinde olması, aşıkı temsil etmesi gibi. Hı -hı. Aslında benim düşünmediğim evet, bir şeydi ama... Çok, e, ...isim üzerine çok düşünmüştüm. Gök, e, i̇smi ne olabilir diye. Hı -hı. E, onun dışında da evet yani... Ke ...kelimeleri seçerken mümkün olduğunca titiz davranmaya çalışıyorum. Hı -hı. E, ama böyle her şeyin altında da böyle bir... bir şey <gülüyor> Bir şey aramadan da okunabilsin istiyorum. Hı -hı. Yani sadece o alt e, metin hı. ya da öyle e, lafcanbazlığı değil de e, ya yani benim için asıl önemli olan şey öykünün kurgusu hı hı. E, ilginç olması e, heyecanlı olması okuru başka bir e, o kitabın içine hı hı. sokma başarısı peki bu hayal meselesi niye bu kadar önemli ya galiba e, özellikle yani yazarlar hı hı. E, yani mesela yönetmenler için diyemem, e, farklı senaristlerle çalışırlar, her filmlerinde başka bir şey söyleyebilirler ama sanki yazarlar özellikle ilk kitaplarında benzer temalar etrafında dolanıyorlar. Hı hı. E, hatta bütün kariyerleri boyunca tek bir tema e, etrafında hı hı. dönen yazarlarda olduğu söylenebilir. Bunları usta yazarlarda hı hı. dahil. Tabii ya benim de e, şu ana kadar yazdığım dört kitapta Hı -hı. bir e, düş kurmanın Hı -hı. güzelliği üzerine evet, e, bunun çok. E, insanı özgürleştirdiğine evet, dair çok güzel. E, bir mesaj Hı -hı. var. Evet. E, bunu önemli buluyorum ben yani çok Hı -hı. da böyle naif ve çocuksu olduğunu düşünmüyorum Hı -hı. bazıları Doğru, öyle düşünüyor olabilir. Değil, değil, değil. E, ya yani özellikle de hatta bunun her geçen gün daha da önemli olduğunu e, olduğuna şahit oluyorum. Evet. Çünkü başımıza gelen birçok karanlık durum aslında hayal gücünü yitirmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Bir de şey de var, gerçekten bu hayal ve hayal gücünün naif ve çocukça olmaması da önemli bir şey. Bu mesela yine konuşacağız güneş, var olmayanlarda işte kelimelerin gerçekliği... <gülüyor> ...kelimelerle gerçeklik örülmesi... ...bu mesela bir çocuk kitabı da olabilirdi... ...yani onu evet. öyle bir şekilde yazarsın ki... ...gayet naif bir çocuk kitabı Hı -hı. olabilir ama... ...onu okurken hiçbir zaman bir çocuk kitabı olduğunu düşünmüyorsun... ...ama şeyi biliyorsun... ...bu bir çocuk kitabı da olabilirdi... ...ama o dağıyı hissettirebilmek önemli bence... Ben, ...ben çok sevdim... ...var olmayanları... Ee, ...baya işte son dönemde en sevdiğim kitaplardan oldu... Bazı ...açıkçası... ...Ink, İnk diye bir film var... ...ona hmm. benzetiyorlardı... ...o da bir çocuk filmi... Ha. Ama yani ben, <gülüyor> ben var etmedim. olmayanlar çok eski zamanlardan beri yazmaya başladığım bir hikaye hı hı. ve ya aslında benzer e, yani sadece öykünün temel fikrine bakarsak hani benzer öyküler var hı hı. Ya sonuçta zaten hani bambaşka sıfırdan hı hı. bir şey yazmak artık çok zor e, hı hı. çok düşük olasılık e, Ama hayal etmek daha zor bence Evet ya yani onu e, farklı bir, bir şekilde şey. aktarabilmek, Hı -hı. E, o, ona yeni bir açılım getirebilmek Hı -hı. E, ve dediğin gibi hani çocuksu olabilecek bir fikre aslında ciddi ve e, önemli bir şey olduğunu hissettirerek evet. yazmak bir şey olabiliyor, yani, meydan, meydan okuma olabiliyor. A, evet ha, ben de tam onu diyecektim bu e, zaten kendisi başlı başına meydan okuyucu bir şey. Ee, bir de aslında senin edebiyatın gerçekten çok protest bir edebiyat. Yani ben şeyi çok sevmiyorum aslında yazarları başka yazarlarla karşılaştırmayı falan ama... E, ...sonuçta yani bir ilham ya da birbirine akraba metinler ve akraba yazarlar var. Ben şeyi çok düşündüm mesela hani dövüş kulübü çok aklıma geldi evet. birçok defa. Ve aa Hı. dedim yani gerçekten hani çok ciddi bir sistem eleştirisi var ve hani... E, ...bir şeyi öyle başka bir şekilde anlatıyorsun ki... ...aslında o ayna direkt sana tutulur hale geliyor. Bu, Hı -hı. bu çok şey... ...çarpıcı bir şey... ...ve bunu yapabilmek de çok kolay bir şey değil... ...açıkçası diye düşünüyorum ben. Yani Dövüş Kulübü... Mi? ...tabii ki çok etkiledi Hı -hı. beni... Ee, ...önce filmiyle sonra kitabıyla... ...Chuck Palahniuk da genel olarak sevdiğim bir yazar. Ee, e, orada önemli olan şey aslında... ...yani mesela... ...dövüş kulübünde de vardır bu. Yani dövüş kulübü övgüsü değildir. Bazen var olmayanları... ...belki tutunamayanlara benziyor diye... Evet, ...bir anladım, tutunamamak... <gülüyor> e, ...övgüsü gibi... ...algılayanlar ya da hani o örgütü... E, Hı -hı. ...propagandasını yapan... <gülüyor> ...öyle bir örgüt yok da... ...bir kitap olarak görüyorlar. Ama aslında hani kitapta öyle dönüşümler var ki... ...aslında... Hı -hı. E, ...var olmayanlar... E, organizasyonun da aslında... ...bir... E, ...hatalı ya da defolu olduğunu söyleyebiliyoruz. Ona da eleştiren ha. bir şey evet. getirilebileceğim. Şimdi bir de şey var mesela bu özellikle hayalet kitapta... ...bize anlatılan şeylerin kitabın sonunda... ...gerçi her zaman kafamızda okurken en azından benim öyle oldu... ...hep bir soru işareti var. Hani bunlar ne kadar gerçek? Hı -hı. Hani bunlar gerçek mi? Ya da işte bu işin sonu nereye varacak? Hı -hı. Hani hem bir şeyi biliyoruz... ...evet bu bir hayalet, hayalet olabilir... Fakat hayalet aynı zamanda bir ilham kaynağı olabilir. Yani hayalet birçok şey olabilir. Hı -hı. Hani bizim hayatımızdaki birçok şey de hayalet adı olmayan başka bir şeye denk düşebilir. Evet. Ee, ben mesela okurken öyle bir şey hissettim. Hani aslında biraz çok anlamlıktan kastım da oydu. Hı, hani alt metinlerden çok hani bizzat metnin kendisinin e, yani şeydir ya türleri ayırt etmek çok kolaydır bazı metinlerde... Ama sende öyle değil yani evet. çok kolay değil. Anladım. Evet ben bir bilim kurgu okuyorum değil ya da ben fantastik okuyorum. Hayır aslında bu kitap gayet yani var olmayanlar ve güneş toplumcu gerçekçi de olabilir. Evet. Niye olmasın evet. hani böyle bir şey var. Bu tamamen çok gönlülüğe açık metinler. Evet. Ben bunu tehlikeli bulmuyorum açıkçası. bilmiyorum sen tehlikeli buluyor musun? Fakat bu çok zor bir şey. Ve ben hani kendi adıma şeyim biraz böyle... Bilim kurguya karşı şeyim var yani ne diyeyim e, okuduğum mesafem, mesafem var. var. Yani dolayısıyla o mesafeden dolayı da e, karşılaştığım şey beni şaşırttı açıkçası. Hı -hı. Dolayısıyla hani bunu biraz düşündüm bu çok yönlülük hikayesi hesaplanmış bir şey miydi? Yoksa sonradan mı öyle olduğunu fark ettin? Ya aslında evet yani biraz tabii ki işgüdüsel bir şey diyor. O, ...oluyor ama... Hı -hı. E, ...hani itiraf etmek gerekirse... ...gençken hani çok erken yaşta... ...başladım denilebilir yazmaya... Hı -hı. ...öyle bir hedef koydum... ...yani dedim ki beni büyüleyen... ...kitaplar neler... Hı -hı. E, ...ben o, onlar Hı -hı. gibi... ...yazmak istiyorum Hı -hı. ama... E, ...o beni büyüleyen kitaplar neler... ...işte o kitaplar arasında Jules Verne de var... ...işte Douglas Adams da var... ...Borges e, var. ...Boris Vian da var, Borges de var... Hı -hı. ...e ainesinde var hı hı. yani e, işte Orhan pamukta var polosterde var hı hı. E, yani tek bir türe bağlı değilim ya yani okurken de ben hı hı. hani hep söylüyorum ben okumak istediğim e, kitap kitapları yazmaya çalışıyorum hı hı. E, çok e, seçicimdir okur olarak hı hı. E, böyle her kitap beni sarmaz çok sevdiğim yazarların bile birçok kitabını yarım bırakmışımdır e, ya yani o yüzden kendi okumak istediğim ve bir, Tüm bunların karması olabilecek bir tarz evet. gitmeye çalışıyorum. Evet, o gerçekçilik çok önemli Hı -hı. benim için. Ee, ben böyle hani kafadan atayım hayaletler olsun, vampirler olsun değil, bitsin evet. değil. Yani bir e, illaki bir rasyonalite kurmaya evet, çalışıyorum. Kesinlikle. Ee, o da çok ince bir çizgi ve gerçekten aslında en çok zorlandığım şey o. Hı -hı. Yani yoksa öbür türlü e, atıyorum... O, ...yeni bir öykü kitabı çıkarayım diyeyim... 12 tane öykü olsun... ...biri hayalette olsun... ...biri zombili olsun... ...illaki bir fikir aklınıza gelir Hı -hı. ve yazarsınız ama... E, ...öyle olmuyor yani... Hı -hı. ...onun gerçek ve bir kere insani benim... E, ...yaşadıklarımdan yola çıkmış olmam gerekiyor... Hı -hı. ...bir yaşanmışlık olması evet. gerekiyor... Doğru. E, ...böyle yani... Güzel. <gülüyor> Doğru, ...gayet iyi... E, ...şimdi biz bir ara veriyoruz... E, ve genelde kitaplardaki şarkıları çalıyoruz. Ya da yazarlarımıza ilham veren şarkılar varsa Hı -hı. yazarken onları çalıyoruz. Ne çalalım bugün? Son öykü kitabım Güneş Hırsızları'nın açılış öyküsü var. Rüya tarifleri diye. Orada da sözü geçen ve öykünün Hı -hı. bir parçası olan, bir rolü Hı -hı. olan e, bir şarkı. Leonard Cohen'den Lover Lover Lover. I my father I said, Father, change my name The one I'm using now It's covered up with fear And filth and cowardice and shame Yes, and lover, lover, lover, lover Lover, lover, lover, come back to me Yes, and lover, lover, lover, lover Lover, lover, lover, come back to me said, I locked you in this body I meant it as a kind of pride. You can use it for a weapon Or to make some woman smile Yeah, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover Come back to me Isn't yes, lover, lover, lover, lover start again I cried please let me start again I want a face that's fair this time I want a spirit that is calm yes lover lover lover lover lover lover lover come back love a love love a love love love a love come back to me I never turned aside he said I never walked away it was you who built the temple it was you who covered up my face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 Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Doğu Yücel'le konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi bu gerçeklik aslında metindeki sahicilik ve yaşanmışlık e, meselesinden bahsetmiştik e, en çok. Aslında bu metinlerin çok yönlülü e, bir taraftan okura. Olasılık da sağlayan bir şey yani birçok şeyi e, aynı anda ya da farklı şekillerde görme imkanı sunabilen bir şey bu da e, bence şeyi de beraberinde getiriyormuş e, gibi geliyor çünkü zaten bu kitapların hepsinde şey var hani başka bir dünya mümkün başka Hı -hı. bir dünya olabilir neden e. olmasın hani hem bu etkili e, hem de ya şey demek istemiyorum aslında. Çok katmanlılık değil, katmanlılıktan kastetmiyorum çünkü bu metinlerde. Ama o çok yönlülüğün dışında olasılıklar var. Evet. Yani bu olasılıklarda e, şey gibi ama o olasılıklar başka bir dünyayı vaat ediyor. Fakat bu dünya çok parlak bir dünya değil aslında olasılıklarda. En azından bana öyle geldi. <gülüyor> <gülüyor> var olan o kadar korkunç mu bilmiyorum ama yani o işte Evet. E, de olabilir, tabii. Sistemin, dünyanın, Hı -hı. hayatın aslında hani bir çıkmaz sokaktan ibaret Hı -hı. olduğunu da Hı -hı. söylüyorum. Ya, yani mi? hayal değil kurmak mi? güzel ama işte e, ütopyaları düşünmek güzel. Hı -hı. Ama ütopyaların bir sonraki adımı da distopya oluyor. Yani ütopya evet. ve distopya arasında inanılmaz ince bir çizgi var. Hı -hı. E, yani bunun üzerine... ...kafa patlatmaya çalışıyorum... ...bu da zaten yani bu tip... E, ...felsefi sorgulamalar da sanırım... ...o ilk... ...temeldeki çıkış fikri... ...çocuksu olsa bile onu... Hı hı. ...daha ciddi, daha olgun bir... Hı hı. E, ...şeye dönüştürüyor... E, ...ya yani sorgulamak... ...benim için çok önemli... Hı hı. ...şüpheci olmak her evet. konuda... E, ...slogancı olmamak... Hı hı. E, ...evet hiç slogan yok... ...doğru... ...o yüzden... E, ya onu da sorguluyorum. Ya başka bir dünya mümkün. E ama ya o kötü, daha da kötü bir dünya ise falan gibi. Ya da ya her şeyi sorgularım ben normal hayatımda da öyle. Kendimi de hep sorgularım. Yazdıklarımı da. Ee... Yani şey gibi durum tespiti yapmanın kendisi de önemli bir şey. <gülüyor> hani ne olduğunun farkına varmak. Hani bu sadece bir imkan ve olasılık değil de. Ne? Hani nedir? Durum ne? Ve hani gerçeklikte sadece şeyden ibaret... Değilmiş gibi bu metinlerde. Evet bir gerçeklik var metnin kendisine ait bir gerçeklik var ama o imkanlılık ve çok gönlük hali bir taraftan da peki senin bulunduğun gerçeklik ne? Hani bunu Hı -hı. ne kadar düşünüyorsun ve sen ne kadar bunun içindesin? Ya da bu ne kadar hani var olan gerçeklik içinde sen neye tekabül edebiliyorsun gibi bir şey de var. Çünkü durup evet. kendine ne kadar bakıyorsun meselesi. Evet. de ön, yani en azından bana öyle geldi. Yani bir de iyi kitaplardı. Yani benim sevdiğim kitaplar hep ben kendi sevdiğim kitaplarla böyle. Yani çok böyle <gülüyor> mesela direkt bir mesaj çıkartamazsınız. <gülüyor> ee, yani yanıtlardan çok sorular vardır. <gülüyor> bir soruyu yanıtlamaya kalkışır. Yani kitabın amacı odur ama daha çok soruyla karşılaşırsınız. O bir beyin fırtınası <gülüyor> <gülüyor> e, sağlıyor okur için. Sadece bir öykü, bir macera yaşamıyorsunuz aynı zamanda bir Fırtınası'nın da parçası oluyorsunuz. Onu kurmaya çalışıyorum, evet. Bir taraftan da şey var. E, bu kitaplarda tabii... E, ...yani hepsinde de ben şeyi hissettim hikayelerde de... ...sanki bize bir sır ifşa ediliyor. Hani biz bir Hı -hı. sırla... ...aslında belki de sır olduğunun bile farkı... ...bir ifşa etme durumu var gibi geldi bana. Hani okuduğumuz her metin biz bir, birkaç cümle sonra ben de şey uyandırdı evet şimdi bir şey öğreneceğim hmm. ya da bu bir, bir şey ifşa etmek gibi bu neden böyle ya da öyle mi gerçekten yani şey gibi mesela rüya tariflerinde hmm. yemeklerle evet, rüyalarınızı evet, etkileyebileceğinizi şey öğreniyorsunuz Hı -hı. evet ya da işte herkesin bir süper gücü olabileceğini evet. hatta süper gücünüzü bulduktan sonra aslında bir tane daha olabileceğini evet. gibi ya, e, sır değil de bir hayata, hı. okurların hayatına bir eğlenceli bir hı hı. E, kurmaca bilgi katma ha, Evet, kurmaca bir şey. bilgi. Evet, doğru. Ee, Daha en doğru şey o galiba. Evet, kurmaca bilgi. Onu çok seviyorum. Yani benim en çok hani, e, beni en çok sevindiren yazar olarak e, okur tepkisi şudur. İlk öykü kitabım Düşler, Kâbuslar ve Gelecek Masallarında bir öykü vardı bariyer isimli. Bir otopark bariyeri e, bir anda coşup işte arabaları parçalamaya başlıyor altından hmm. geçen. E, o öyküyü okuduktan sonra bazı okurlarım işte otoparklara girerken işte o otopark bariyerlerini gördükleri zaman korktuklarını söylemişlerdi. Hmm. O çok hoşuma gidiyor benim yani hmm. çünkü ben de sevdiğim kitaplarda onu yaşıyorum yani hayatıma bir yeni bir şey katılıyor hmm. e, ve böyle hayal e, hmm. gücüm tetikleniyor. ...ben de o, onu yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Bir de şey var kitaplarda... ...yani genel olarak bu... ...üslup çok... E, ...ironi var. tamam hı hı. Yani ironi zaten... E, ...şey değil ama mesela biraz şey de var... ...hani bu sanırım Hayalet kitaptaydı... Um, ...şeyin... ...Gökalp'in tek arkadaşı... ...Umut evet. sanırım. Mesela Umut... ...işte çok uzun bir süre yok kitapta... E, ...ve şey geliyor... ...hani o ilk defa böyle görünürken... ...evet şimdi yeni bir karakter giriyor... Falan sahneye hani böyle e, bizzat yazarın kendisinin de eğlenir bir şekilde metnin hı -hı. içine dahil olması ve bunu e, okura hissettirmesi de bu hani ortaklıkla ilgili bir şey mi? Yani hem metindeki eğlenceyi de mi paylaşmak gibi bir dert var? Var mı öyle bir şey? Çünkü o, o biraz hı. kitabın hani belki de e, spoiler'a girebilecek olan sürpriziyle ilgili bir. Hı -hı. E, ...ipucu da olabilir. Hı -hı. E, diğer yandan... ...yine sevdiğim kitaplarda da öyle oluyor. Yani işte... E, ...Oran Pamuk'un Benim Adım Kırmızı'da ...mesela Hayalet'in... E, ...konuştuğu bir sahne vardır. E, ona benzer bir sahne yine Hayalet Hı -hı. Kitap'ta var. E, i̇şte ne bileyim... ...Brett tiyatrolarında... ...ya da Woody Hı -hı. Allen'da... E, Woody Allen filmlerinde... ...karakter bir anda kameraya dönüp konuşmaya başlar. O sevdiğim bir türük. Ee... Hı hı. Güzel, güzel bir Türk. Evet. Hem de eğlenceli gerçekten. Ama bu işte sadece bu tür Türkler bu kitaplardaki üslubu biraz salt bir ironi olmaktan çıkarıyor. Çünkü salt ironi beraberinde fazla bir retorik de gerektirebiliyor. Hı hı. Belki de o Türkler o, o işte retorik, retoriği temizlemeye de yara, yarıyor herhalde diye düşündüm <gülüyor> ben. Çünkü bir ironi gerçekten öyle bir tehlikesi de olabiliyor bazen. Biz e, Şimdi maalesef bugün bize ayrılmış süre doldu hı hı. E, Biz e, hep yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için e, bizim için okuduğu bir sayfayla bitiriyoruz Bugün neyle bitirelim? Güneş Hırsızları'nın e, title track <gülüyor> e, Yani Güneş Hırsızları e, Öykü aynı ismi taşıyan Güneş Hırsızları Öyküsü'nün başlangıcından bir bölüm okuyabilirim Peki Hoşçakalın, görüşmek üzere. Güneşimizi çaldılar. Bu söylediğimin bir metafor olması ne kadar isterdim bilemezsiniz. Koskoca yıldızı yürütmeleri kolay olmadı tabii. Ama büyüklüğüne oranla o kadar da zor değildi. Tarihteki en mükemmel soygundu bu. Aynı zamanda en uzun süreni. Önce dünyayı, sonra güneşi çaldılar. Ama hepsinden önce umudu, umudumuzu. Nasıl mı? En baştan anlatayım. Her şey savaşla başladı. Savaşan bizdik, savaştığımızsa kendimiz. Dost düşman kalmamıştı. Herkes düşmandı. Son dünya savaşı, herkesin herkesle savaştığı, kaosun yönettiği bir sokak kavgasından farksızdı. Küresel bir kör dövüşü düşünün. Mümkün değil demeyin. Çünkü bu mümkün. Oldu da. Tarih kitapları bunu farklı anlatabilir. Ama şahitler var. Daha doğrusu hatırlayanlar. Çoğunluk unutmayı tercih etti. Çoğunluğun böylesine bir savaşı unutması mümkün değil demeyin. Çünkü bu da mümkün. Oldu da. Biz bu hafıza hastalığının hem kurbanı hem şahidiyiz. İnsanoğlu o travmatik günleri hafızasının kuytu köşelerine gömmeyi başardı. Günlüklerindeki bir sayfayı yırtıp atmak kadar kolay oldu bu. Onları bir yere kadar suçlayabiliyorum. Çünkü suç ortağı olduğun cinayeti hatırlayarak yaşamak gerçekten zor. Unutmak en iyisi. Fakat olup biteni anlamak ve anlatmak için hatırlamak gerekiyor.